95.0 Açık Radyoda Açık eşi Başlıyor Benim Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet bugün e, COP 27 Özel Programını yapıyoruz. E, ben Mısır'dan bağlanıyorum. E, Mısır'ın Şarmen şehri Kentinden e, pazar günü başlayan COP 27 e, İklim Değişikliği Taraflar Konferansı için <gülüyor> bu. Programa hazırlanırken de e, bu COP özel programlarını e, kaçıncı kez yapıyoruz diye bir bakayım dedim. 2008'den bu yana e, bütün COP'lardan e, bu şekilde e, canlı bağlanarak e, özel programlar yapmışız. Bu da 14. COP e, takibimiz oluyor. Evet ayrıca da diğer başka yerlerdeki birkaç zirveyi de kapla kaplamıştık. Epey <gülüyor> iyiyiz yani. Evet. Bunların çoğu da e, 10. yıl kitabımızda Açık Yeşil'in e, o zamana kadar olanların hepsi e, yer almıştı. E, bütün bank çözümleri, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi biraz bakalım COP27'de neler oluyor? E, ama önce COP27 e, gündeminde neler var? İşte açılış gününde, liderler zirvesinde neler oldu? Bunları konuşmadan önce e, dün akşam saat 6'da, Türkiye pavilyonunda yani. yani KOP'un işte bütün iklim zirvelerinde biliyorsunuz ülkelerin e, toplantılar yaptığı ya da yan etkinlikler düzenlediği e, pavilyon denen yerler oluyor. E, bu seneki Türkiye pavilyonu bu arada baya güzel. E, yani e, önceki yıllara göre baya hem geniş e, bir yer hem baya güzel e, işte Sosyal bir takım şeyler de var, i̇şte bazı tablolar yapılmış, atıktan üretilmiş tablolar falan filan bayağı ilginç şeyler de var. Ve toplantı yeri de e, oldukça geniş, e, yani yan etkinlik alanı da geniş falan. E, ve burada saat 6'da dün akşam e, Çevre şeycilik ve iklim değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birkınar bütün e, Kopa Topkop'ta e, katılımcı olan Türkiye'de E, lig katılımcıları özellikle tabi sivil toplum kuruluşları ve e, işte benzeri gazeteciler vesaire onları çağırarak e, davet ederek bir toplantı düzenledi. <gülüyor> Bu toplantıda işte Türkiye'nin neler yaptığını özellikle kurumsal e, açıdan nasıl geliştirdiklerini iklim değiştiği başkanlığını kurduğunu ve işte çok sayıda uzman yetiştirdiklerini falan anlattı. 200 kişilik bir ekip kurduklarını söyledi falan. Evet, o, o kısımları e, hani çok belki ilginç olmayabilir ama toplantının çok ilginç bir yanı vardı ki Türkiye'nin yani ilk kez resmi olarak biz bunu hani arkalardan duymuştuk ama ilk kez resmi olarak Türkiye e, baş müzakereci ve bakan yardımcısı tarafından gelecek hafta bakan Murat Kurum burada iken e, ve burada yapacağı konuşmada daha doğrusu e, şeyde bakanlar. Konuştuğu kısımda yapacağı konuşmada Türkiye'nin güncellenmiş ulusal katkı beyanını açıklayacağını söyledi. Ben de onu soracaktım. Bir hayli gecikmiş bir durumdan evet. bahsediyoruz yani. Tabi 23 Eylül'de en geç tari, 23 Eylül'e atladı Türkiye. E, açıklayacak mı, açıklamayacak mı bir e, şeydi tabi. Ama e, hani Mehmet Emin pınar bunu konuşmasında birkaç kez söyledi. Ve bir iki kere de büyük olasılıkla gibi ihtiyat payı koydu ama herhalde artık bu kadar bu açıklamadan sonra bir daha geri adım atılacağını sanmıyorum. Bundan da ilginç olan şöyle bir cümle kurdu. Bunu Yeşil Gazete'de ve İklim Haber'de görebilirsiniz bu haberi şu anda. Bir son dakika haberi olarak girmiştik. Türkiye'nin bir peak tarihi vereceğini söyledi. Yani Türkiye'nin emisyonlarını T noktasına çıkaracağı ve düşürmeye başlayacağı tarihi açıklayacağını söyledi. Şimdi peak tarihi vermek bu demek. E, bu oldukça enteresan. Çünkü iki anlama geliyor. Aslında Türkiye'nin peak tarihi vereceğini söylemek büyük ihtimalle şu anlama gelir ki Türkiye bir mutlak azaltma hedefi vermeyecek. Çünkü mutlak azaltma hedefi verecek olsa 2030'a kadar diyelim ki işte 20 azaltacağız dese 2020'ye göre. O zaman yani bir peak tarihi vermesinin pek bir anlamı kalmaz. Ee, ama bu daha çok Çin'in yaptığına benziyor. Yani 2015'te Çin'in verdiği, endisideki yani gibi onlar hatırlarsınız 2030'da peak yapacağız demişlerdi. Yani 2030'a kadar e, arttıracağız e, emisyonlarımızı sonra düşürmeye başlayacağız demişlerdi. Geçen senede bunu daha erken çekmişlerdi. 2030'dan önce e, diyerek şimdi Türkiye benim tahminim 2030'a kadar artracağını yani işte artıştan azaltım hedefi vermeye devam edeceğini ama 2030lupik tarih yapacağını yani Tepe tarihi yapıp ondan sonra azaltmaya başlayacağını açıklayabilir diye düşünüyorum ama tabii 2030pik tarih olarak çok geç yani Türkiye'nin 2030'da emisyonlarını 2030'a kadar arttırmaya devam etmesi 2053 net sıfır hedefiyle çelişiyor kuşkusuz. Ee, ama en azından e, böyle bir ipucu bulma anlamında bu açıklamanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Haftaya salı günü göreceğiz. Dolayısıyla gelecek haftaki açık erişimde konuşuruz. Evet yani biraz böyle papatya falına bakar gibi olacak mı olmayacak mı? Seviyor muyuz seviyor mu? <gülüyor> Tamamen öyle. Ya yani bir de bir de Türkiye hükümeti biliyorsunuz sürpriz yapmaya bayılıyor. Yani e, her şey sürpriz olarak geliyor. Mesela şey dedi e, toplantıda, biz dedi iklim kanunu bütün e, sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaştık e, iklim kanunu taslağını ve böyle iklim kanunu taslağı hazırlıyoruz dedi. Halbuki e, gayet iyi biliyoruz ki hiçbir sivil toplum kuruluşu bu e, iklim kanunu taslağını almadı. Yani TÜSİAD tü, evet. tü, tü falan hariç tabi ama onları sivil toplum kuruluşu olarak kabul ediyorlar tabii o enteresan. Ee, durum böyle Türkiye açısından şimdi e, on daha çok gelecek hafta daha uzun konuşacağız anlaşılan bu konuyu <gülüyor> ama birazcık Kopa dönelim Kopta tabi e, bir siyasi mesele e, giderek büyüyor e, hani işin iklim içeriğine geçmeden biraz Mısır'da bu zirvenin düzenlenmesi ve e, tam da hiç istemedikleri bir şekilde e, çünkü neden Mısır? Durup dururken bu zirveye, üstelik de bu kadar işte Covid sonrası, ekonomi kötüyken falan. E, hani bir nedeni şu olabilir, Şamen Şeyh'in turizm açısından zor günler yaşadığı söyleniyor. Gerçi e, kopu aldıklarında henüz tabii savaş yoktu. O yüzden Rus turistler e, konusunda bir sorun yaşamıyorlardı ama. Özellikle savaştan sonra Rusya'nın Mısır'ın Ukrayna'yı desteklemesi nedeniyle Rus turistlerin azaldığı falan söyleniyor. Bu açıdan turizme bir katkı olmuş olabilir ama bence asıl neden ve diğer yorumcular da aynı yorum yapıyor. Asıl neden bunun Mısır hükümeti için ya da rejimi için bir saygınlık şovu olması ki açılış boyunca, 3 gün sürdü açılış yani. Ee, bu arada liderler zirvesi dahil üç gün daha müzakereler başlamadı. Ee, bu açılışlar boyunca sürekli Sisi'ye teşekkür edildi. Tabii. Bütün liderler tarafından ee, sürekli işte bu mükemmel organizasyon falan diyerek övüldü. Ee, bence Mısır'ın bu organizasyonu istemesinin arkasında bir tür uluslararası saygınlık kazanma arayışı e, yatıyor olabilir. Çünkü Buradan çıkacak olan mekanizmaların bir tanesinin ismi mutlaka şerme şey vesaire mekanizması olacaktır falan. Bunlar önemliydi ama bu Ala meselesi işi bozdu açıkçası. Evet. Yani ünlü şeyin Mısır'ın Tahrir Meydanındaki işte 2011. E, olaylarından ya da devriminden bu yana aslında oranın en etkili isimlerinden biri olan Allah al e, şu anda cezaevinde ve yaşlık grevinde hatta galiba ölüm orucuna çevirmiş öl durumda or pazar evet, su içmedi. günü. <gülüyor> Kardeşi de e, sanada yaptığı <gülüyor> bir konuşmada e, bütün şey belki dinlemiş miydin bilmiyorum orada. Gördüm evet, evet okudum dinlemedim de e, ve şey diyor yani zorla da Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela en zalimane işlerden biri olarak Guantanamo körfezindeki hiçbir haklarında iddianame bile olmayan insanlara açlık grevi yaptıklarında da boğazlarına boru sokarak kaz ciyeri yapar gibi böyle tahrip ederek boğazlarını filan zorla beslemesinden de korktuğundan bahsetti. Yani öyle bir. Ee, durum Aa, annesi de annesi de şeyde cezaevi kapısında beklemiş ancak e, herhangi bir haber alamamış. Hiçbir yani şu anda yok. evet günlerdir haftalardır hatta galiba e, haber alınamıyor Ama Kocuna girdiğinden bu yana saatlerdir hiçbir bilgileri yok ve ölüyoruz korkudan diyorlar yani. İşte bu konuyu bir de. E, Ha bir de şey, o kız kardeşinin yaptığı basın toplantısı sırasında bir Mısırlı e, bir milletvekili Oraya, müdahale evet. etmiş. E, bir adı derviş istiyatlı bir e, milletvekili işte e, siyasi bir tutuklu olmadığını, suçlu olduğunu falan söylemiş. Böyle baya bir... O da hukukçu e, üstelik. Yani ne diyeceğini insanın şaşırdığı... Ama çıkartmışlar. Bir... Çıkartmışlar evet. toplantıdan kendisini. Yani ilginç Böyle bir tür tacize varan bir şey de yapılıyor. Yani bunun aslında bu olayda Mısır hükümetinin bu konudan ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyor. Bir yandan da alanın tabii İngiliz çifte vatandaş olması, İngiliz pasaportu da olması nedeniyle İngiltere'de işe karışıyor. Boris Johnson bu arada Şamayşeh'teydi. Boris Johnson tabii resmi olarak burada değil ama tam da ilk yani zirvesi başlamadan hemen önce çok da ilginç bir zamanlama yapmış yani çok zekice bence. New York Times'ın düzenlediği bir eee gelen etkinlik gibi bir şeye bir röportaj vermiş. Yani tam da Şarmel merkezde merkezdeki bir stüdyoda New York Times'a bir röportaj veriyor. Çok uzun bir röportaj. Orada e, şeyi de söylüyor. Yani alağının serbest bırakılması gerektiğini de söylüyor. Ve işte Glasgow'un bütün Glasgow büyük bir başarı olarak tanımlayıp tabii onun benim onun mimarı falan deyip bayağı anladığım kadarıyla yeni başbakan Rishi Sunak'a karşı bayağı bir şey yapıyor yani. Zaten onun gelmeyeceğini duyunca oraya gitmeye karar verdi ve çok ters duruma düşürdü Rishi Sunak'a. Ama ne de olsa Osmanlı'da oyun bitmez diye bir laf vardır malum. <gülüyor> Osmanlı'nın oyunu bitmez. E, onun dedesi de Osmanlılar'dan. Kemal, Bey, be. Kemal Bey çok <gülüyor> ustaca kullanıyor. Yani Eton Koleji'nde de gerisini öğrenmiş zenginlerin arasında. <gülüyor> evet Boris Johnson gerçekten Sunak köşeye sıkıştırdı. E, Rişir Sunak hem e, ben katılmayacağım dedi hem Kral Şahıs'ın katılmasını engelledi. Ler, gerçi o, o daha listrası damamda olmuştu ama bu kadar çok başbakan değişince tabii insan şaşırıyor. Neyse Sunak e, bu arada yani herkesin gözünün önünde Boris Johnson'ın geleceğini duyunca buraya gelmeye karar verdi. Bu da İngiltere'de çok konuşulan bir konu haline geldi. Böyle enteresan siyasi oyunlar da oynanıyor ama neticede Sunak açıktan ala konusunda bir şey söylememiş anladığım kadarıyla. Yok. Hatta çok ilginç bir video vardı bilmiyorum gördün mü onu yani konuşmasını bitirir bitirmez sunak iniyor kürsüden ama hemen The Intercept gazetesi muhabiri de etrafı, bu, bu konuda bir soru sormaya çalışıyor. Hiç duymazdan gelerek hatta bir yanında da bir kadın muhafız gibi birisi var onu gazeteci ite uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve koşar adımlarla çıkıyor salondan. <gülüyor> Evet. Ya ne yani bu bir şey ben Pardon, yani Boris Johnson başbakanken neden bundan hiç bahsetmemiş bize ala meselesinden Copa Copa'nın orada ol, olacağına karar verildiği zaman hükümetin başındaydı zaten. Biraz bu zirve evet. başkanı olarak. Hiç bunlar yani. Büyük bir riyada dönüyor tabii. Tabii, tabii tamamen tamamen bir riyalar e, hep yani Ümit kıvancın şeyini anıyoruz ya. E, riya tabirleri. Riya tabirleri evet yani tamamen riya tabiri yapıyoruz biz de. E, buradan şeye geçelim neden Şarmıha Şehir'e geçelim? E, yani yine eski defterleri karıştırdım birazcık. Bunun benzeri bir tartışmayı Meksika için de yapmışız. Daha sonra Katar için de yapıldığını hatırlıyorum. Yani bu tür yerlerde e, tabii yani Mısır'da olması açısından söylemiyorum ama. Çünkü Mısır'da ne kadar güçlü bir sivil toplum olduğu e, belli. E, ancak buradaki otoriterlik e, bunu Şamel Şeyh'i özellikle seçmiş. Bu çok belli. Tabii bir nedeni E, bariz. Hani burada çok fazla otel var. Yani şey diye bir yer yok aslında yani. Biraz abartarak söylersem e, şey zaten e, çok yeni kurulmuş bir yer. Tamamen bir tatil e, beldesi olarak kurulmuş ve çok büyük bir tatil beldesi. Hani kaç yüz tane otel, tatil köyü falan var bilmiyorum. E, ama kendi nüfusu çok düşük yani. Ne kadar? 70 bin galiba falan. Tamamı herhalde turizmle geçinen bir halk. Ee, ve buranın seçilmesinin temel nedeni bence sivil Mısır sivil toplumunu tamamen bu işin dışında bırakmak. Dışında, ee, çok... Çünkü Kahire'e 500 kilometre uzaklıkta bir yer burası, şeyle karayoluyla ve zaten karayoluyla gelmek de şu anda yasak. Evet, yani bir ölüm kalım meselesi var orada, en hafifiyle söylüyorum. Yani. Kesinlikle. Ve bu, bu da aslında iklim mücadelesinin ne kadar büyük bir demokrasi mücadelesi olduğunu gösteriyor. Ben. Aynen öyle ve Naomi Klein bunu gördüm bilmiyorum bu sabaha karşı gördüm ben bu tweet atmış bir dizi ve Birleşmiş, aktivist ve yazar Naomi Klein Birleşmiş Milletler iklim zirvesini Mısır'da gezegenin en zalim diktatörlerinden bir çizmeleri altında yapmak bir ahlaki manevi bir kriz yaratıyor iklim hareketi için diye ve bir panel düzenliyor. Perşembe günü bunu COP 27 politikalarını tartışacağız bir COP e, state diyor yani COP deniyor ya Conference of the Parties'in kısası Hı. onu aynı zamanda kısaltılmış polis, kop, polis, polis. Demek yani. bir COP Devletinde, polis devletinde bunun kop 27'nin şeylerini e, tartışacağız. Free Allah, Free them all diye de e, etiketleri var ya yani Allah'ı ve herkes hepsini serbest bırakın diye devam eden ilginç bir şeydi. Pek çok evet, önemli. yani burada e, şimdi göreceğiz cumartesi günü biz. E, Gösteri olacak herhalde ama ne kadar kontrollü bir şey olacağı da şimdiden belli inanılmaz bir güvenlik var. Hatta Mısır hükümetinin bu konularda ne kadar usta olduğunu şöyle bir belirtisinden daha bahsedeyim. Biz buraya gelmeden önce WhatsApp'ın arama fonksiyonu çalışmadığı söylenmişti bize. Yani WhatsApp'tan yazışabiliyorsunuz ama arayamıyorsunuz denmişti. Allah Allah niye acaba falan diye düşündük sonra geldik ki çalışıyor. Yani Whatsapp'tan arama yapılabiliyor şu anda. Yani dedik ki herhalde yanlış bilgilendik. Sonra öğrendik ki 15 günlüğüne kaldırmışlar Whatsapp'tan arama yasağını. Yani her şey o kadar <gülüyor> telekom işte ve birkaç tane daha yasaklı siteyi özellikle bu yabancıların protestos nedeniyle blog siteleri medium falan da kapalıymış. Onları da medyuma yazan işte bloggerlar ya da gazeteciler falan çok proteste dediğince onu da açmışlar. 15 gündür açtılar yani. Böyle böyle bir yer. hani sanki hiç böyle bir şey bilmiyormuşuz gibi konuşuyoruz da neyse yani. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ya hayat sanatı taklit ediyor. 1984'ün içinde miyiz? Onu açtık mı? Açtık Kafkan çoktan. Kafka'nın davasını mı o, oynuyoruz şimdi? Deli. Son bir e, şey izlenimi daha söyleyip Birazcık e, bir beş dakikada şeylerden bahsedelim. Konuşmalardan falan. Veya gündemden. Ama son mesele de sandviç fiyatı. Onu da görmüşsünüzdür herhalde. Başka yerlerde de çıktı. Ben de eşil Gazete'deki ilk yazımda yazdım. Açtım, evet. Şu anda şeydeki bir sandviçin fiyatı e, 250 lira. Yani bir sandviç, bir kahve Ee, mesela şu anda 300-350 falan e, bu herhangi bir yani ne İngiltere'de ne başka bir yerde normal e, kentteki normal fiyatların üzerinde bir fiyat ben görmedim daha önce yani bu benim 12. kopum böyle bir şeye hiç rastlamadım ilk defa burada hani İstanbul Havalimanı tarifesi var resmen ee, çok çok ilginç yani burada buraya gelen 45 bin civarında kop delegisinin e, hani şey hmm. turistik cruiser mı derin, ne denir? Cruiser, e, evet, ye, gemi diyorum. lüks gemi turisti falan olduğunu düşünüyorlar herhalde. Yani, <gülüyor> aşk gemisi diyorum ben. Bu, bu nasıl bir bu nasıl bir fiyatlamadır? Ben anlamadım. Ayrıca çok kötü zaten. Çok az yer var. Saatlerce sıra bekliyorsunuz falan. E, neyse ben sabahları evden sandviçimi kendim yapıp götürüyorum. Yani bu, mümkün değil çünkü başka türlü. Böyle bir Ee, durum var. Yani Mısır'ın kopu e, nasıl algıladığını gösteriyor bu bence. Yani sadece kendi şovları için e, böyle bir şeye girişmişler. Onun dışında da hani e, turist muamelesi hem de e, paralı turist muamelesi yapıyorlar kop e, için gelen insanlara. Ki burada tabii e, sivil toplumdan, aktivistlerden vesaire de insanlar var. Sonuçta en az 10 bin kişi bildiğim kadarıyla gözlemci Benim gibi gözlemci statüsünde gelen en az 10 bin kişi var e, gazetecileri falan saymıyorum. E yani kopun şeyi de e, tanıtımı da tamamen şeye bırakılmış durumda. En büyük PR şirketlerine şeyinde de logosunda da dünyanın büyük kola şirketi var <gülüyor> ve <en gülüyor> 4 yıldır üst üste En kirli, plastik kirlenmesinin bir numaralı sorumlusu seçiliyor dört yıldan beri. <gülüyor> ne evet. Evet, pazar günü açılış konuşmalarıyla başladı. Ee, birazcık zirveden bahsedelim. Ee, pazar günkü konuşmalarda, ya ben salondan izledim hepsini, ee, sonuna kadar neredeyse. Ee, yani... Çok böyle e, üzerine konuşulabilecek çok fazla bir şey yoktu bence. E, akşamki sivil e, temsilcilerin konuşmaları e, tabii özellikle kayıp ve zarar mekanizmasına vurgu yapan konuşmalardı. E, ondan biraz daha bahsederiz. E, zaten buranın bütün gündemi kayıp ve zarar finansmanı haline gelmiş durumda. Ondan e, programın sonuna doğru biraz daha bahsedelim. E, ardından pazartesi salı e, liderlerin zirvesi başladı tabii e, ben onu salondan izleyemedim çünkü liderler zirvesine sadece delege, yani resmi delegeler ve gazeteciler alınıyor e, gözlemciler alınmıyor e, dolayısıyla onları ben de ekrandan e, izlemek zorunda kaldım e, açılıştaki yani pazartesi günkü açılıştaki konuşmalardan özellikle algorum konuşması çok güçlüydü gerçekten Algor oldukça güçlü, oldukça sert bir konuşma yaptı. Ölüm, Onun dışında, Değil mi? Evet. Ölüm kültürü dedi. Özellikle hani sadece retorik anlamda değil şeye de yani nasıl diyeyim konu gerçek konulara da değildi. Örneğin Afrika gaz girişimi diye bir şey var burada. Yani şu anda Afrika'da özellikle bu enerji krizine bir tür cevap olarak bazı ülkeler Afrika ülkeleri bir araya girip Mısır'ın da katkısıyla bir yeni gaz girişim yani Afrika'dan gaz çıkartıp dünyaya satmak resmen yapmayı yapmayı istedikleri şey buna karşı e, çok net e, şeyler söyledi falan dolayısıyla e, Algorun konuşması iyiydi e, Lea Namu Gerwa diye Ugandalı bir 18 yaşında iklim aktivisti konuştu onun dışında Bremen Üniversitesi'nden Almanya'dan Veronica Ehring diye bir bilim insanı IPCC e, yazarlarından o konuştu. Bir de Maya Motley Barbados Başbakanı geçen sene de konuşmuştu biliyorsunuz. Maya Motley her zamanki gibi çok güçlü, çok hem güneyin sesi olarak yani az gelişmiş ülkelerin sesi olarak konuşuyor hem de gerçekten özellikle mesela şeye vurgu yaptı, onu Al Gore da söylemişti. Bu Bretton Woods kurumlarının tamamen yeniden yapılandırılması gerektiğini, IMF, Dünya Bankası vesaire bunların iklim krizi açısından artık herhangi bir işe yaramadıkları gibi ayak bağı olduklarını ve e, tamamen yeniden yapılandırmaları gerektiğini söyledi. Ve tabii bunu şuna dayandırıyor, yani herhangi bir finansman vermiyorsunuz, bizim ülkelerimiz bir tayfun, bir kasırga yaşadığında biz bütün e, normalde eğitime, sağlığa vesaire ayırmamız gereken bütçeyi e, çok yüksek faizlerle aldığımız, şey algın ayırmamız gereken bütçeyi bu felaketlerin e, zararlarının gidilmesine harcıyoruz. Bir de o da yetmiyor. Çok yüksek faizlerle krediler almak zorunda kalıyoruz e, bu örgütlerden ve ekonomimiz iyice batıyor. Zaten ağır borçluyuz gibi yani gerçek meselelere dayanan konuşmalar yaptılar. Bu bence önemliydi. Çünkü geri kalanına baktığınızda herkes e, havanda su dövmeye devam ediyor aslında. Yani e, gerekli anahtar sözcükleri söylüyorlar. Ama gerisi aynen devam ediyor. Hatta burada şunlardan bahsediliyor. Yani bunu bir basın toplantısında fark ettim. Afrika'da bir karbon piyasası kurmaktan bahsediliyor. Şimdi Afrika'dayız ya, Afrika Kopu. Bunu da Financial Times'ın muhabiri sordu. Yani Financial Times muhabirinin de ilgilendiği konu bu arada. Yani bu da çok enteresan. Afrika'da bir karbon piyasası kurulması konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordu. Afrika'da karbon piyasası, yani zaten Afrika'nın toplam emisyonları dünya emisyonlarının yüzde dördü. Yani Güney Afrika'da dahil üstelik. Yani o kadar kömür yakan Güney Afrika'da yüzde dört zaten. Ve burada bir karbon piyasası kurmak demek batıya offset e, tamam, imkanı tamam. sağlamak. Evet, offset, ha, bunu... samir etme, telafi dediklerime. Telafi. Tamam, evet, Ya Afrika'nın karbon piyasasına mı kaldı dünya iklimini kurtarmak? Yani, e, yani resmen sineğin yağını çıkarmaya çalışıyor. Evet, Bunun başka bir <gülüyor> Türkçe'si olamaz herhalde. Evet, ben de bu vesileyle iki şeyden bahsediyimizle birer cümleyle. Yani Vanessa Nakate çok çarpıcı bir yazı yazdı, iklim aktivisti ve UNICEF'in iyi niyet elçisi. Bir de kitabı var, A Bigger Picture diye çok etkileyici bir kitabı o Afrika demişken aklıma geldi ya yani Afrika ülkeleri adapte olacaklar diye bir laf var ya ne adaptasyon diyor ya yani kıtla ve şey sellere kıtlağa adapte olamazlar diyor uyamazlar zengin ülkeler tamamen sebep oldukları iklim krizini ödemek durumundalar ve gayet net hesaplar da yapmış yani Sadece büyük şirketlerin son karlarıyla yani loss and Damage Collaboration dedikleri kuruluşun son yaptığı hesap kayıp zarar ya da zarar ziyan diyorum ben 2022 yılının bu yılın ilk yarısında 6 fosil yakıt şirketinin petrol, gaz filan öylesine kar etmişler ki bütün aşırı hava olaylarının ve iklime bağlı olayların gelişme yolundaki ülkelerin tüm dünyadaki yerin hepsini karşılayacak, tamir edecek parayı çıkardıkları gibi ceplerinde de 70 milyar daha kalacak sırf kar olarak diyor. Yani hakikaten inanılmaz bir durum. Aynı şey bu şeyin de Greta Thunberg'inde yeni çok çarpıcı etkileyici kitabı The Climate Book kapsamlı iklim kitabında da bu sabah da biraz Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı bulduk. Yani dünyanın önde gelen iktisatçılarından Luca Şansel ve Thomas Piketty'nin yazdığı bir bölüm var. Orada da yani karbonsuzlaştırma muhakkak Yeniden bütün bu gelirlerin dağıtımının şart olduğunu söylüyorlar. Yani Geçiş için toplumlar, ülkeler hangi yolu seçerlerse seçsinler ki bir sürü Ama şunu kabul etmeden olmaz diyorlar. Derin bir karbonsuzlaştırma, derin bir gelir ve refahın derin şekilde alt üst edilmesinden, yeniden düzenlenmesinden başka bir yol. Olamaz yoksa biter bu iş diyorlar. Evet bu Afrika'daki açlık burada çok konuşuluyor. Ee, hem açılış konuşmalarında hem de yan etkinliklerde ben rastladım. Şu anda Doğu Afrika'da e, özellikle bu Afrika boynuzu denen bölgede Soma, evet. Eritre, Etiyopya, Kenya, Oji bölgede 37 milyon kişinin açlık çektiği ve bunun tamamen kuraklığa iklim değişikliğine bağlı olduğu söyleniyor. İşte bu yüzden de aslında bu gelecek haftaya kaldı artık kayıp ve zararlar konusunu konuşmak. O konu tabii haftaya kadar daha da belli olur buradaki müzakerelerin nereye gideceği. Benim şöyle bir spekülatif bir şeyim var, izlenimim var. Bu konu burada kilitlenebilir gibi görünüyor. Çünkü gelişmekte olan ülkeler buradan bir kayıp ve zarar için finansman mekanizması çıkarmadan bu kopu bitirtmeyecekler eğer Amerika Birleşik Devletleri direnmeye devam ederse. Yani Avrupa Birliği direnmeyebilir daha fazla ama çünkü 5 Avrupa ülkesi para vereceğini açıkladı bile. E, hatta İngiltere de açıklayacakmış. Ama Amerika Birleşik Devletleri direnmeye devam ederse Avustralya bu kop kilitlenebilir. E, o yüzden gelecek hafta özellikle bu kayıp ve zararlarla yani bu iklim felaketlerine uğrayan e, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere Batı'nın Bu zararlarını karşılaması meselesini e, daha çok vurgu yapılacağı belli. Evet. Başka şey e, beklemeden de arada muhabirliğinden yararlanırız. Yararlanırız. Geli, evet. I, şey olursa, e, bir şey olursa önemli bir gelişme olursa e, yine bağlanırız tabii. <gülüyor> bağlanırız tabii. Ümit çok teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.